İyi günler. İstanbul Servis Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız Açık Mimarlık programına başlıyoruz. Ben Hüseyin Kahvecioğlu. Ben İpek Akpınar. Ee, bugün konuğumuz Tansel Korkmaz. Hoş geldin Tansel. Merhaba. Hep beraber olmak süper. Bugün aslında e, önce kısaca tan sevgili Tansel'i tanıtma gerek yok ama belki... Ankara'dan İstanbul'a transferlerimizden az önce yolu, yoldan bahsediyordu değil mi? Ankaralılar hep İstanbul'un bu trafiğinden, keşmekeşinden şikayet ediyorlar. Ee, sevgili Tansel, e, İhsanlarla birlikte olağanüstü bir değil 7 yıl oldu programı yürütülü. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde evet. e, çok özel bir yüksek lisans programı yürütüyorlar. Lisans eğitimine de başladılar, 3. Evet. yılı galiba. Evet. E, onca yoğun... İşin arasında vakit ayırıp geldiğiniz için çok çok teşekkürler. Sev benim için. Biraz bu eğitim sürecinden başlayarak aslında o bilgideki özel deneyim başka bu programda detaylı olarak konuşuyorum ama yani biz bugünün mimarlarına hep bugünün ruhunu yansıtacak bir mimari dil değil mi? vermek, onun arayışı içinde olmak, yeniyi keşfetmek, hep ileriye almak üzerinden bir mimarlık anlayışımız var eğitimde, stüdyoda. Bir anda ama yapılı çevremize baktığımızda merkezi veya yerel yönetimin söylemine baktığımızda da karşımıza bazen kakafoni dediğimiz, bazen koos dediğimiz, bazen Hüseyin Rüküşlük diyor galiba ee, evet. farklı farklı farklı terminolojilerle betimlediğimiz bir takım imgelerle dolu yeni bir dünya evet. geçmişe doğru bakan bir takım eksenler var. Sen ise bunu başka bir özellikle batıdaki bir takım eksenler üzerinden söylemler üzerinden işte rasyonel romantik eksenler üzerinden bakıyorsun biraz açar mısın? Yani sonuçta bu Türkiye'ye has bir durum değil bu ikilemler özellikle gelenekle modernin çatışması içinden ben anlatmaya çalışıyorum ama biraz sen açarsan çok sevineceğiz. Hem Türkiye'ye has değil galiba bir de sadece mimarlığa da has değil değil mi? Yani bu yeni Osmanlılık falan dediğimiz şey şimdi işte dizi filmler moda falan nereye baksak? bu e, tarihi imgelerin böyle takılar, bir, evet, giysiler. Evet. Yani dolayısıyla belki işte onun içinde ben bunu hep modern insanın bir e, dilemması gibi okuyabiliriz hmm. diye düşünüyorum. E, ve onun içinde e, hani şeyi de tarihin de böyle ta e, gelenekle modernin kopuşuna kadar götürebiliriz diye düşünüyorum. E, yani gelenekten kopmak ...ya da işte dünyanın modern bir dünya olmaya başlaması aslında yani bir yandan çok heyecan verici bir şeydi hiç kuşkusuz. Ama bir yandan da endişe verici bir şeydi. Mesela Kant'ın hani aydınlanmayı nasıl tanımladığını hatırlayalım, bilmeye cüret etmek... İşte ilk okulun neyse biraz al niye cüret etmek falan ama hani ondan sonra da şey diyor bu insanlığın yetişkin olması aslında ve kendi hayatının sorumluluğunu alması dolayısıyla işte hakikaten gelenek aslında bir şekilde kendimizi ona bıraktığımızda şahane bir şey diye düşünüyorum. Tabii tabii çok rahat. Evet. Kondarı Evet Yani onun içinde her zaman bir çeşit e, şeye yeniliğe yer var ama. E, ama bunun da böyle bir e, hani temposu falan e, bizim modern dünyanınkinden çok farklı. Dolayısıyla bu gelenekten kopulması veya işte Nietzsche'nin söylediği gibi Tanrı'nın ölmesi, Tanrı öldü. Meselesi. O zaman birden attığınız her adım artık kendi adımınızı, kendi geleceğinizi kurmaya başlıyorsunuz. Bu dediğim gibi bir yandan çok heyecan verici bir şey. Ama bir yandan da ne yaparsanız sizin sorumluluğunuz o, o zaman da hani o Munch'un köprüdeki çığlık Çığlığı. meselesi, tam da köprü olması da aslında çok anlamlı. Ne yapacağım evet. o zaman? Türkiye'de bir köprü. Biz ne yapacağız? <gülüyor> Tam da böyle olunca yani ve şeyi de anlayınca gelenek artık tamamen geride kaldı. Orta, yani arada kapanmayacak bir boşluk var. O zaman bu endişe şimdi ben mimarlık dünyasına taşıyayım. Aslında bütün kültür dünyası üzerinden konuşabiliriz. Ama mimarlık dünyasına taşırsak bu endişeyle baş etmek için iki farklı kanal görüyoruz. Yani bu 18. yüzyılın ortasına kadar aslında mimarlıkta hep böyle belli dönemler var ve o dönemlerin çağın ruhu diyebileceğimiz şeyi aksettirecek bir stil oluyor. Mesela işte Rönesans, Barok falan ve bu dönemin ruhu aslında muhalif düşüncelerin örgütlenmesine çok da izin vermediği için böyle bir şey birliği işte stil birliği diyebileceğimiz bir şey oluyor ama işte 18. yüzyılın ortasında falan bu tarih ölünce artık <gülüyor> bu çatlamaya başlıyor ve böyle bu gelenekten yeni tarih meselesiyle yeni bilinçle baş etmek için iki farklı kanal oluşuyor gibi düşünebiliriz. Yani çok kabaca. Bir tanesi daha rasyonelist ekol diyebileceğimiz ee, tamam Tanrı öldü artık dünyayı Tanrı'nın inayeti üzerinden anlayamayız ve yorumlayamayız ama artık insan haklı üzerinden yorumlayabiliriz ve düzen dolayısıyla sonsuza kadar kaybolmadı yeni düzen düzen insan aklı üzerinden kurulacaktır diyen dolayısıyla böyle rasyonistler hep bir ortalama yol bulurlar ve ve dolayısıyla kendi şeylerine aktivitelerine yol gösterecek bir şey rehber bir referans sistemi Kesinlikle. oluşturuyorlar. Tabii bir taraftan da onlar hani modernite projesinin insanı özgürleştirici, olağanüstü, şüphesiz e, değil mi? Atmosferine, orasına Hı -hı. da atıfta bulunuyorlar. Hı -hı. Yani bu bu eksen üzerinden o özgürleştirici Hı -hı. ekseni de Tabii. görüyoruz. Ve işte çizgisel tarih dediğimiz şeyi görüyoruz. Yani hep bir ilerleme meselesi. Ve dolayısıyla tarihle ilişkilerine baktığımızda tarihi hep bir analitik olarak bakıyorlar. Ve bir böyle süreklilik kurmaya çalışıyorlar. Yani bir gap müthiş bir boşluk yok da geçmişte aramızda. Aslında bir süreklilik var. Devam eden prensipler var. Dolayısıyla biz tarihi iyi bir şey, analitik bir şekilde çalışırsak bu devam eden prensipleri bulabiliriz. Biz de bunları uygulayabiliriz. Bunlar bize rehber olur ama bunlar bize sadece başlangıç noktası olur. Buradan daha yeni bir şey yapmak gerekiyor. Evet. <gülüyor> Ondan alıp besleneceğiz evet. ve, ve ileriye, ileriye taşıyacağız. Bir hamle yapacağız muhakkak. E, bu dolayısıyla e, bu tarihin böyle geçmişin geçmişle bugün ve gelecek arasında bir süreklilik kurma bunu da prensipler üzerinden kurmak ve dolayısıyla e, şeyi ve tesadüfi olanı sürekli elemek değişmeyene konsantre olmak gibi bir şey ama bir başka e, kanalda e, romantikler diyebiliriz romantikler her zaman böyle işte romantik ruh hep ekstremlere gidiyor e, ve şeyi kendini sakinleştiremiyor. Bir dakika yeni bir düzen var diye. Yani bu düzen sonsuza kadar gitti diye düşünüyor ve dolayısıyla bugünün ...düşüncesiyle, bugünün enstrümanlarıyla bu kayıpla baş edemiyorlar. Ve dolayısıyla kendilerine böyle bir takım sığınma hmm. adacıkları icat Güvenli ediyorlar. Güvenli evet. Bu mesela bunun bir tanesi egzotik yerler. Hmm. Ve o egzotik yerlerde de işte hani kendi kurdukları gibi mesela doğu falan işte hmm. orası masum, dokunulmamış, hmm. daha kadınsı, daha duygu açık falan bir yerde. Veya geçmişte bunlardan bir tanesi. Ah altın çağlar. Yani biz hep şeyi kızıyoruz. işte eski bayramlar, eski Ramazanlar, eski İstanbul falan. Ama yani bütün dünyanın şeyi kesinlikle. bu aslında. Hani tamam bugün çok ama geçmişte bir altın çağı vardı ve oraya sığınmak ve onu tekrar canlandırmaya hiç çalışmak. Hiç kötü, hiç kötülükle dolu evet, değildi. Kesinlikle. Hiç savaş olmadı. Kesinlikle. Kimse birbirine evet, yüzüne evet. savaşları falan yaşanmadı. Yoksulluk yoktu falan ezilmek. Yoktu. Tam öyle değil aslında. Ama işte öyle bir altın çağı yaratıp. Ona sığınmak ve onu canlandırmaya çalışmak ve dolayısıyla aslında rasyonistler bir görüntünün arkasındaki prensipleri gö görünmeyene ulaşmaya çalışırken romantikler görüntüyü esas alıyorlar, atmosferi esas alıyorlar ve böyle bir sahne gibi onu tekrar tekrar yaratmaya çalışıyorlar. Bu böyle 19. yüzyılın en büyük sorunuydu galiba. Hmm. Ve işte stiller savaşı olarak anılmasına neden buydu mimarlıkta. Biraz bize de yansız tabii değil mi? Bu Özellikle yurt dışından davet edilen onca mimar, uzman mimar, şehirci. Onlar bir de bizim yetiştirdi bizden yetişenler, Bozar Ekolü'nden yetişenler. İstanbul'da aslında, Emperyal İstanbul'da bunun çok çeşitli, siz o şahane sergide aslında bunu çok güzel yansıttınız o ilk kattaki sergide. Onun o çeşitli eksenleri... Aslında birinci milli dediğimiz şey de öyle tamamen. Yani bir batıdan bir şey dünyası, oryantal bir imge yaratmak gibi bir şey. Evet ve 19. yüzyıl aslında dolayısıyla bir yandan gelişmekten çok heyecanlanırken bütün o mimarların falan metinlerine baktığımızda işte bu teknolojiden heyecanlanıyorlar, gelişmeden heyecanlanıyorlar falan ama bir yandan da sürekli işte yeni sahneler yaratmak, bunları şey yapacak, kostümler yaratmak, niçe de şey der ya, modern insanın zengin bir gardırobu var. Bu gardırobun içinde tarihi stiller var ama modern insan rüküşler yani birini çıkarıyor, diğerini giyiyor ama hiçbiri ona... Dolayısıyla senin rüküş... Evet, evet tamam. <gülüyor> Çok doğru. Yani niçeden çok önemli evet, bir alıntı yapıyorsun evet, Hüsnü'nün. Bir... Ne o anımızın kesişlerini düşünmemiştim. Hiçbiri yakışmıyor ona diyor evet. sonuçta bu tarihi kostümler. Ve dolayısıyla bu yeni dünyanın, modern dünyanın ifadesini bulmak aslında 20. yüzyıla nasip olacaktır. Modernist hareket bunu problem olarak önüne alacaktır. Ve çağın ruhunu yansıtmak, bunun ifadesini bulmak bir estetik sorun değil bir ahlaki sorun olarak görecektir. Ve her... Yani modernizmin çok değişik hareketleri var. Ama bunların hepsini bağlayan şey galiba bu çağın ruhunu Yakalamak değil mi? Ruhunu bulmak, yakalamak. Evet. O etik estetik arasındaki evet. dengeyi bulmak. Evet. Şüphesiz yani 19. yüzyıl etikle estetiğin birbirinden koptuğu bir zamansa şayet bir parçalanmaya işaret ediyorsa şayet 20. yüzyıl bunu tekrar böyle bir bütünlük olarak inşa etmek. Dünyayı tekrar bir bütünlük Kesinlikle. olarak inşa, inşa etme. Şey. Ben 21. yüzyılda aslında bunun hı hı. yeniden yeniden hı hı. tartışılması ve inşası gibi yorumluyorum. Hı hı. Ama bu güzel bir müzik arasından sonra bu konulara girelim isterseniz. <gülüyor> Hüseyin ne çalıyoruz? Somebody that I used to of, diyoruz. <gülüyor> Altyazı Güzel parçadan sonra tekrar merhabalar Tansel Korkmaz'la söyleşimize devam ediyoruz. Tam bu modernist hareketin dönemin ruhunu, çağın ruhunu yakalaması ile ilgili ve özellikle de etik, estetik arasındaki ayrışmayı tekrar bütünlemesi, birleştirmesi, entegre etmesi üzerinde kaldık. Devam evet belki 1960'lara hızlıca gelebiliriz Hı. oradan. Orada yine işte bu modernist hareketin aslında hani bunun ötesine geçme şeyleri görüyoruz, istekleri görüyoruz. 66'da çok önemli iki kitap yayınlanıyor. Rossi'nin Architecture of the City kent mimarlığı. Ki bizlerin öğrencilik yıllarında evet, da değil mi? Çok evet, etkili en, oldu. En kahraman. <gülüyor> <gülüyor> ve Venturi'nin benim Venturi'nin en sevdiğim kitabıdır Complexity and Contradiction in Architecture mimarlıkta çelişki ve karmaşa kitapları. Ve sonra da Venturi'nin Las Vegas'tan öğrenmek kitabı çıkıyor yetmiş Ama genelde şimdi bu bu da iki yine farklı şey kanal. Rossi'yi yeni rasyonizm çizgisinde görüyoruz. E, ve o zaten kendisi aydınlanmaya e, referanslı hareketini e, tanımlıyor. E, Rossi'de de belki işte Venturi'de de falan böyle bir üç tane e, şey çıkarabiliriz slogan. E, tarihe geri dönelim, e, şehre geri dönelim ve e, disipline geri dönelim. E, bunlar işte e, aslında bir hani mimarlık sıfırdan başlayarak çağın ruhunu ifade etmiş istiyordu. Yani sıfırdan başlamakta şeyi ima ediyor. Tarihi bir yük olarak görmek. Hmm. Ve bu yükten kurtulup enerjik bir şekilde geleceği Tabula inşa arası. etmek gibi. Ama işte Venturi ve Rossi çok farklı iki kanaldan işte tarihi olmadan aslında gelecek inşa edilemez. Söydüler. Geleceğe bakabilmek için bir şekilde tarihe de hakim evet. olmak Aha. gerekiyor. Ama tam yine bizim bu e, aydınlanmadan başlayan bu 20. yüzyıl önceki dönem gibi yine mesela Rossi için tarih geçmiş dediğimiz şey yine e, bir takım prensipler yani görünenin arkasındakini e, oradan çekip çıkarmak, prensipleri bulmak veya işte tip dediğimiz şey tekrar edecek olanı bulmakken Venturi için yine görüntülerdi. Hmm. Görüntüler hatta bir açıkça da şeyi söylüyordu. Mimar yarattığı süreci seçer diyordu. Ve dolayısıyla işte hem popüler kültürden hem tarihten istediği imgeleri bir araya getirerek postmodern evet, bir dünya. dünya kurmak ve bunun adı da işte sokaktaki insanla ilişki kurmak. Evet. Onun tanıdığı imgelerle mimarlık yapmak gibi kuracaktı. Burada mesela bana şey çok iyi geliyor. Hani Bütün o Venturi'nin popülist söylemini takip eden mimarlar işte ee, hani bizim Terry Farrell diye e, anabiliriz. E, Graves'i anabiliriz Michael falan. Graves. Aha, bütün bunları e, hani Grinberg'in bir şeyi var. E, Kitsch tanımı var. İkinci gözyaşı diye tanımıyor. <gülüyor> ben bunu çok seviyorum. Yani hani ilk gözyaşınız şeydir ya çok hakiki bir şeydir. Evet. Ama ikincisi insan biraz tadını çıkarmaya başlar. Ha bu iyi falan. <gülüyor> yani tam aslında bu İkinci gözyaşı bir çeşit. Aslında bugün bizim işte bu tarihi merkezi veya İstanbul'un merkezlerini yeniden inşa etmek söz konusu olduğunda işte bu Selçuklu imgelerine başvurmak, Osmanlı imgelerine başvurmak bunlarla yeniden merkezleri inşa etmeye çalışmak bana tam ikinci gözyaşı gibi geliyor. Yani bu böyle zaten hani risk almamak, zaten başarıya ulaşmış bir şeye sığınmak. Çünkü bugünün dünyasıyla baş edecek ifadeleri, yaratıcılığı şey yapmaktan, tetiklemekten yoksun olduğunu düşünmek ve dolayısıyla güvenli limanlara, Tabii. Osmanlılara, Selçuklulara falan Aslında için. iyi bir kavramsal <gülüyor> altyapı oluşmaya başlıyor bugünkü tavırlara ilişkin, nasıl söyledin demin, tarihten alıntılarla toplumla evet. ilişki kurmak. Yani 80'lerin işte yarısı postmodernizminin Hı -hı. Evet. temelini bugün evet. tabii böyle bilerek ya da Hı -hı. ilişkilendirerek oldu söyleyemez ama ait güçlü bir aslında sokaktaki adam için bir Sezgilerle anda böyle bir geçmişe dair bağlantı kurarak aslında kendine de hani birey olarak yönetici olarak kendine de anlışanlı bir atıf yapacak. Evet çünkü bir platform şey bilmiyor mesela yani şimdi işte Taksim'i yeniden inşa edelim ama tam da yani nedir yaratıcı bir şey zordur bir risk almaktır. Şöyle inşa edelim. Şimdi o, o riski almak istemiyorsun ama işte hani daha başarıya ulaştığını düşündüğün bir şey var tamam ona sığınmak tekrar. yeniden evet. inşa etmek. Evet ona sığınmak ve onun üstünden Taksim şey. özel bir örnek ama bu yüzü tarihe çevirince tarihin neresi sorusu akla geliyor. Yani kocaman bir tarih var hangi döneminden? ...neyi, niçin alacaksın? Tabii bu şey... ...bu Hayali Cemaatler kitabına... ...yine referans verebiliriz. Milliyetçilik konusunda... ...milliyetçiliği anlamak için çok iyi bir kitap... Tabii olduğunu evet. düşünüyorum. Anderson evet, Anderson'ı... Anderson ...analım evet. yine. Benim anlamama... ...çok yardımcı olmuştu. O orada şeyden bahsediyor. Şimdi hani... Millet dediğimiz şey aslında veya işte vatan dediğimiz şey aslında tamamen hani tesadüfi bir şekilde sınırlar oluşuyor falan. E bir sürü de hiç birbirine yabancı insan bir arada ve hangi aşamada diyor bu insanlar şeye ikna oluyor. Biz birbirimiz için ölürüz falan. Hani mesela kan falan diyor. Nedir bunun? Yani gözüm kapalı bir için ölürüm için falan. Ölürüm. Yani nasıl oluyor bu falan ve işte bunu... E, inandırma stratejilerinden bahsediyor evet. işte bayraktan bahsediyor ee, hani harita İmcinin. logo gibi falan bunlardan bahsediyor milli marş şüphesiz her duyduğumuzda ant hani şey. Ama burada mesela bana ilginç gelen şey bu tarihten alma meselesi işte Osmanlı Selçuklu'dan almıyor Hı. Bursa T tipi e, cami planlarını Hı. sürdürmüyor tabii ee, yani, ben, aha, bak evet bence de bu iyi bir nokta. Yani aslında gelenek bir şekilde evet. hiçbir zaman böyle alıntılarla iş yapmıyor. Gelenek her zaman böyle bir evrim söz konusu. Ee, ama mesela Rönesans'la neoklasiği nasıl birbirinden ayırırız diye düşünmüştüm evet. ben. Yani 18. yüzyıl, 19. yüzyıl hani e, Batı mimarlığına bakarsak neoklasik dediğimiz bir stil. Evet. E, Rönesans nedir? Rönesans'la klasiğin tekrar doğuşudur Orta Çağ'dan sonra. Peki bunları nasıl ayırıyoruz diye uzun süre düşünmüştüm. Ve şu aslında tarih bilinci. Yani Rönesans şeyler mimarlar teorisyenler aslında antik dünya ile aynı dünyada yaşadıklarını düşünüyorlar. Bir şeyin değiştiğini düşünmüyorlar. Yani bize tabii o kadar anlamak zor ki biz hep böyle ilerleyen bir tarih anlayışımız Hı -hı. olduğu için işte antik nereye süren insan Ama onların zihni öyle değil. Ve dolayısıyla değişmez bir doğru aslında ve Vitruvius tekrar böyle şey gibi hani <gülüyor> e, kutsal kitap Tanrı gibi. Tanrı kelamı tabii. Evet onu böyle parmaklarıyla takip ediyorlar. Halbuki 18-19. yüzyılda Vitruvius çevirilerine baktığımızda bunların hepsi eleştirel Vitruvius okumaları. Ve hepsinde şey yapmaya çalışıyorlar. O hala geçerli olan ne var? ve hangilerini ayıklamalıyız diye bak bakıyorlar. Dolayısıyla mesela Rönesans'la e, Neoklasik arasında böyle bir fark var. E, Selçuklu Osmanlı'ya baktığımızda e, Osmanlı birçok şey aslında Bizans'tan. Evet alıyor. onu söyleyeceğim. Aslında ve bugün evet, hani Selçuklu'ya bakıyoruz diyelim bak Hı. yani bir grup bakıyor. E, ama Bakınız hani Osmanlı'ya da. da bakıyor işine geldiğinde Hı. ama evet. mesela Osmanlı Bizans'a bakabiliyor ve Tabii. oradan Tabii mimarisini evirebiliyor kuruyor. ve i̇şte hiç şey. benim mimarlığım ya da işte tarihim ya Selçuklu'dur. Ya da mesela Türk'tür diyor. Demeye, yiyor, değil değil Onun üstünü yani alıyor ve onu ileriye götürüyor. Daha büyük bir açık Tabii. görüşlülük olduğunu İşte imparatorluk aslında. Evet. Tam yani evet. o Tabii. imparatorluğun Hibrit, kucaklaması kimliği. aslında. Evet. Ve işte ha, hakikaten işte o zaman belki o kimliği... Tarihten alıntılarla kurmak gibi bir şey yok aslında. Tam da daha geleneksel dünya içinde olduğumuz için. Halbuki modern dünyada galiba modern dünya bir kopuş olduğu için kimlik kurmakta da problem var. Yani aslında bunu kendi hayatlarımızdan da anlayabiliriz. Şu an hani Allah korusun hafızamızı kaybetsek evet. ve o zaman kimlik ne kadar temel bir sorun olarak önümüze çıkacak. Son dönemde zaten değil mi bu unutkanlık kimlik Hı -hı. kaybı Hı -hı. üzerine evet. ne kadar çok evet. gönderme Hı -hı. film var, yaratı Memento var. Memento filmi ne evet. kadar iyiydi mesela. Yani unutmanın aslında yani ...unutmanın üzerine hayat proteinin ...kurulamayacağını gösteriyordu bize çok. Evet. Ve dolayısıyla... ...onun için modern dünyanın böyle bir sorunu var. Tamam unutacağız ama o zaman... ...nasıl bir kimlik oluşturacağız? Kimlik çünkü... Hiç, ...hiç şüphesiz geçmişle de... ...çok ilgili bir şey. Yani ayıklayarak... ...bakmak lazım ama geçmişle de ilgili bir şey. Dolayısıyla... ...yani modern toplumun... ...her zaman bu kimlik kurmakla... ...ilgili problemi var ama... ...bu daha yaratıcı dönemlerde... ...daha dinamik dönemlerde... Daha başka şekilde kuruluyor ama işte bugün biz böyle bir kriz yaşıyoruz diyebiliriz. Yani bugünün sorunlarıyla baş etmekte şey, sürekli tarihe sığınmak gibi bir şey. Biz derken yani biz demek çok doğru değil. Hani ve yana herkesi evet. yönetim <gülüyor> evet, için evet, değil mi? Yani Konuşuyoruz. Evet, evet. Ee, ve hani işte dediğim gibi aslında tanıdık da bir problem. Ama... Günlük hayatımızı aslında her alanında ya da kentin her katmanında dönüşümle ilgili olsun geniş ölçekli kentsel dönüşüm projeleri olsun veya tekil ölçekli mimari projeleri olsun mesela Haydarpaşa gibi bütün o simge binalarla veya geniş ölçekli kentsel dönüşüm projelerinde çok ciddi bir kimlik sorunu var. Biz yine aslında... bu şahane konuyu... Derinlemesine tartışamadan süremiz bitiyor yavaş yavaş. Çok kısa belki bir şey tamam. söyleyeceğim burada. İki şeyi de birbirinden ayırmak lazım. Mesela bir şeyleri muhafaza etmek çok önemli kimlik için. Ben bunu kişisel bir şey yani başka bir toplantıda öyle bir örnek vermiştim. Onu sevdim sonra tekrarlayacağım. Mesela kişisel kayıplarımızı da düşünelim. İşte babaannemizi kaybediyoruz mesela. Ne yapıyoruz? İşte onun bir yüzüğü var onu takıyoruz. Bir ipek şalı var onu Hani kıymetli olan şeyi biz o, o demek oluyor Kesinlikle. bizim için onu muhafaza etmek istiyoruz bu çok sağlıklı bir şey ama ne zamanki şey yapmaya başlarız hani e, fotoğraflardan onun gardrobunu tekrar ...oluşturmaya çalışmıyor. İşte burada ya da onun patolojik bir bütün şey Bütün o ev ortamını evet. aynen devam evet. ettirmek... Bu ...o işte, zaman müze oluyor. Evet. Veya yeniden yaptırmak. Yani işte ikinci kere kış sayı yaptırmak bu kadar patolojik bir şey. Veya bu şey vardı Norman... ...hani o hmm. film meşhur annesinin... <gülüyor> ...yani öyle şeyler... Çok patolojik. Yeniden yaptırmak dediğim gibi yani düşünün ki hani babaannenizin evini o fotoğraflarını buluyorsunuz ve o mobilyaları tekrar yaparak falan her şeyi yeniden işte o, o zaman patolojik oluyor. Bu anlamda Süleymaniye'deki o Evler. kaybolan şeyleri yeniden yapmak da bana çok patolojik geliyor. Şeyi de kış şeyi yeniden yapmak da Aynen. çok yani kışta burada. Bugün olsaydı tabii ki... Onu, Korurduk. Evet, aynen. Bunu nasıl koruyacağımızı tartışırız. Evet. Yani kışla da yapıldığı zaman işte böyle bir Hint çağrışımlı, tabii. o da oradan simgeler alan garip bir orientalist bina. Şüphesiz. Hani o da kendi döneminde başka bir içsel kimlik Hı -hı. tartışması neden olabilecekken. Bir cümle, geçen hafta başbakanın ağzından televizyonda duyduğum cümle, geleneklerimize uygun kentler inşa etmemiz gerek Hangi geleneklerimiz? Evet bunu biliyoruz. Ve evet, <gülüyor> evet. gelecek programa bunu tartışmaya devam edelim diyoruz. Çok teşekkürler sevgili Tanrı. Teşekkürler, Tan teşekkürler haftaya görüşmek Hoşça üzere. Hoşçakalın. Acık Mimarlık Blogspot.com'dan programla ilgili görsellere erişebilirsiniz.